Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, Cemal Reis ben. Kansu Şarmanla birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisine hoş geldiniz. Bu hafta konumuz İstanbul'un az bilinen özel bölgelerinden biri. Haydarpaşa İngiliz Mezarlığını konuşacağız. Burası çok uzun zamandır orada e, ziyaret edilebiliyor ama biraz gözden ırak, herkesin bilmediği bir yer. Burayı bize anlatacak olan konuğumuz da konuyla ilgili geniş bir araştırması, pek çok makalesi olan tarihçi Önder Kaya. Hoş geldin. Hoş geldiniz Önder Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Önder Kayı e, sıkı takipçilerimiz hatırlayacaklardır. Geçen yılda onunla birlikte Robert Kolej e, konulu bir program yapmıştık. Şimdi bu vesileyle yeniden bir araya gelmiş bulunduk. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine vakit ayırdığı için. Evet biz her zamanki gibi kansuyla kısa bir giriş yapalım. Sonra sözü Önder Bey'e bırakalım. Kısa girişimiz için şunları söyleyebilirim. Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı yaklaşık 170 yıllık geçmişi olan bir yer. Eee Hatta rahatça söyleyebiliriz ki bu mezar alanını incelemeden e, ne Kırım Savaşı'nın, ne Robert Koleji, ne Moda Semti'nin, ne de mütareke İstanbul'un sağlıklı bir tarihini yazmak mümkün değil. Çünkü bütün bunlardan izler taşıyan bir alan burası. Nerede peki e, İngiliz mezarlığı? Hemen yeri tarif edelim. Aslında e, eski Gata deyince herkes bilecektir. Gata ile deniz arasında kalan bir alanda Üsküdar Salacak sahilinden hareme, Oradan da Haydarpaşa'ya kadar uzanan kıyı bölgesi eski zamanlarda Osmanlı Hanedanı'nın saray ve köşkler semti olarak biliniyor. Bölge Osmanlı'nın modernizasyon hamlesinden de nasibini almış ve Sultan 3. Selim kendi adını taşıyan Selimi'ye kışlısının yapımı için bu bölgeyi seçmiş. Aslında mezarla ulaşmak son derece kolay. E, bütün bu yapılara rağmen yapılar mezarlığı bugün biraz gözden saklıyor ama Kadıköy'den, Haydarpaşa yönüne doğru yürümeye başlarsanız orada eski e, tıbbiye şahane binası yani sonra Haydarpaşa Lisesi, sonra Marmara Üniversitesi Tıp fakültesiydi. E, şimdi Sağlık Bilimleri Üniversitesi oldu. O yöne doğru yürüyorsunuz, köprüyü geçiyorsunuz, Gata'nın önünden geçtikten sonra sola doğru dar bir yol var. O yola girerseniz o yol sizi bir süre sonra sahile inmeden önce İngiliz mezarlığına getirir. Peki İngiliz mezarlığını gezdiğimiz zaman neler görürüz? Burası ile ilgili başka neler anlatabiliriz? Buradan itibaren de sözü Kansu Şarman'a vermek istiyorum. E, Cem burası e, benim de öğrencilik ve gazetecilik hayatımın önemli bir parçası aslında. E, vapurla Kadıköy'e gidip gelirken e, dinleyicilerimiz hemen hatırlayacak. Toprak mahsulleri ofisinin üzerinde ofis çiftçinin kara gün dostudur yazılı. Eski filolarına gelmeden önce e, sol tarafta ağaçların arasında... Mezarlığın içindeki o büyük Victoria Anıtı'nın bir bölümü görünür. Bugünlerde pandemi nedeniyle ziyarete kapalı ama Kırım Savaşı'nda ölen İngiliz askerleri için yapılmış bu mezarlığı. Ben de birkaç kez ziyaret etme fırsatı bulmuştum. Osmanlı'nın ilk İngiliz elçisi Edward Burton'dan 93 Harbi'nde yani 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı donanma kumandanı olan Hobart Paşa'nın mezarına kadar pek çok önemli ismin mezarı e, burada bulunuyor. Şimdi ben e, daha fazla sözü uzatmayayım. E, çünkü e, konuğumuz Önder Kaya'nın bu konuda söyleyecek çok e, sözü, defalarca ziyaret etmişliği var orayı. E, Önder Kaya'ya bırakmak istiyorum. E, şöyle başlayalım mı hocam? Önce ne, ne zaman ve e, neden kurulduğunu anlatalım istiyoruz. Haydar Paşa İngiliz Mezarlığı. Nın. E, Haydan Paşa İngiliz Mezarlığı aslında e, Kırım Savaşı ile alakalı bir şey. Kırım Savaşı malumunuz 1853 yılında Osmanlı Ulus Savaşı olarak çıkıyor. Fakat 1854'te İngiltere, Fransa ve sonradan işte Piemonte Krallığı dediğimiz, ilerleyen yıllarda İtalyan Krallığı'nı kuracak olan Piemonte Krallığı da savaşa müdahil e, oluyorlar. Tabii biraz bunların savaşa müdahil olması Avrupa uyumu ile alakalı bir şey. Avrupa uyumu da bir iki cümleyle söyleyecek olursak, Napolyon Bonapartis biliyorsunuz Avrupa'nın... E, haritasını ciddi anlamda değiştiriyor, hallaç bomu gibi atıyor ve Napolyon Bonaparte'ın etkisiz hale getirildiği 1815 Viyana Kongresi'nden sonra Avrupa'nın büyük devletleri, beş büyük devlet kendi aralarında bir konsensus temin ediyorlar. Hiçbir büyük devletin diğer büyük devletin menfaatlerini zedeleyecek şekilde büyümemesi, yeni bir Napolyon'un ortaya çıkmaması için var olan bir konsensus. Rusya bu konsensus aykırı hareket ettiği için İngiltere, Fransa ve Piemonte Rusya'yı durdurmak üzere harekete geçiyorlar. E, tabii çok enteresan bir şey, yani İngiliz-Fransız askerlerin İstanbul'a geldiğini görüyoruz ve İstanbul halkı o sırada bir ikilem içerisinde kalıyor. O vakte kadar en büyük düşman, en büyük tehdit olarak görülen ülkelerin askerleri saygıyla karşılanıyor. Yeni bitmiş olan kış onlara tahsis ediliyor. Yeni bitmiş hastaneler onlara tahsis ediliyor. Ee, ve sonrasında da bu askerler malumunuz kırma sevk ediliyorlar. Ve tabii e, yaralanan askerler e, için İstanbul'a tekrardan nakil olma durumu söz konusu. Buradaki hastanelerde tedavi edilecekler. Tahsis edilen hastanelerden bir tanesi de o sırada Haydarpaşa Askeri Hastanesi. Bugünkü işte Gata veya 2. Abdülhamit e, Hastanesi diye adlandırdığımız hastanenin temeli olarak kabul edilen bir hastane. E, bir kolera salgını meydana geliyor ki zaten cephede bu tür şeyler çok sıklıkla oluyor. Ve kolera salgının neticesinde toplu ölümler gerçekleşince mezarlığın arka tarafı e, ölen askerlere tahsis ediliyor. Yani ilk başta e, Kırım Savaşı bağlamında mezarlığın temelleri atılıyor. Tabii sonraki yıllarda mezarlık gittikçe büyüyecek ve İngiliz kolonistinin defnedildiği bir alana dönüşecek. Tabii dinleyicilerimiz için şunu da söyleyelim. Aslında bir de e, Feriköy'de bir protestan mezarlığı var. Feriköy'deki evangelik protestan mezarlığına işte Amerikalılar, İngilizler, Hollandalılar, İsviçre'liler, Macarlar çok farklı topluklar gömülüyor. Ama Haydarpaşa'daki mezarlık sadece İngilizlere mahsus bir mezarlık. Peki e, neden Haydarpaşa e, bölgesi seçilmiş bu mezarlık için? Gerçi bir miktar... Haydarpaşa hastanesinin bitişiğinde olduğunu söylediniz ama o bölgede mezarlık yapmaya böyle boş bir uygun bir boş alan mı var? Bazı bölgeler Osmanlılarda biliyorsunuz emperyal saray alanlarına ayrılıyor. Mesela Beşiktaş Sarayı dediğimiz saray işte Beşiktaş'tan başlayıp bugünkü Ortaköy'e kadar uzanan geniş bir alana dağılmış serpilmiş saray bakiyeleri. Üsküdar tarafında da Kavak Sarayı diye bir saray var. Bu saray da oldukça geniş bir arazi kapsıyor. Ee, bu arazide Kavak Sarayı'yla bağlantılı bir yer, vakit bir yer, boş bir yer ee, ve dediğim gibi hastanede son derece yakın bir yere olduğu için e, burası kolaya geliyor ve tahsis ediliyor. Peki ka kaç mezar var burada hocam bugün? Valla tam sayısını bilmiyorum ama mesela Kırım Savaşı sırasında aşağı yukarı 6 bin civarında askerin buraya gömüldüğü geçiyor çeşitli kaynaklarda. Çok ciddi bir bir de şey de var hani mezarlık zamanla daha da büyüyor mesela gezenler göreceklerdir. Çok enteresan mezarlar var. Deniz Dünya Savaşı sırasında İstanbul'u işgal eden İngiliz askerlerinden ölenler de buraya defnetliyor. Aralarında Müslüman, Hintli askerler var. Hani bazılarında Besmele'yle falan karşılıyor mezar taşlarında. Sivil, aynı şekilde İngilizler buraya gömülüyor. Yani dolayısıyla ben tam bir rakamı bilmiyorum Anladım. açıkçası. Serdar Kırım Savaşı sırasında 5-6 bin civarında. Evet, orada 6 bin ama zamanla tabi uzun sürede kullanılmış farklı Hı. sebeplerle Burada ölen İngilizler de buraya gömülmüş. Peki mezarlığın kontrolü kimde? Elçiliğe mi bağlı yoksa başka bir idare mi? Yoksa bir Türk kurumuna mı bağlı? Şey var, İngiliz Milletler topluluğuna ait bir mezarlıklar genel müdürlüğü var. Çanakkale'deki mezarlıklarla beraber bu mezarlıklar da oradan doğruya. Oraya bağlı durumda. Yani Türkiye ile bir bağlantısı yok. Bu da tabii İngiliz enteresan aslında. Yani e, İngiliz emperyalizmin e, kendi e, mirasına mezarlıklar bağlamında da olsa titizlikle sahip çıkıyor. Böyle bir kurumları var. Dünyanın her yerinde bakır, evet. e, mezarlıklar var ve onlar bakı, bakımı, onarımı e, hala sürüyor. En azından burayı değilse de Çanakkale'deki İngiliz mezarlığını bilenler, görenler şıkır şıkır olduğunu e, bilirler. Yani şöyle söyleyeyim, burası daha da, daha da muhteşem. Daha, daha da şıkır. Peki e, evet. sadece Kırım Savaşı değil, sonrasında da bu birçok... E, ki Birçok şey kişinin gömüldüğünü konuştuk. Ee, önemli isimler var mı sayabileceğiniz ee, İngiliz mezarlığında yatan? İngiliz olsun, yani aslında, farklı milletlerden olsun. Ya yani Mesela bir tane Macar bir general var, General Guyon. Aslında bir İngiliz kendisi. Fakat sonra bir Macar asil kadınla evleniyor ve Macar tebaasına geçiyor, tabiyetine geçiyor. 1848'deki ihtilalde de önemli işler yapan bir insan. Sonra Osmanlı İmparatorluğu'na sığınıyor. Ve burada ölüyor. Zaten onun ölümü de küçük bir skandala sebebiyet veriyor. Çünkü Guyon e, e, Müslüman olmuş olarak biliniyor Osmanlı yetkilileri tarafından. Ve Müslüman üzerinde gömülmesi gündeme geliyor. Fakat eşi diyor ki Kur'an'a karşı saygılıydı ama Müslüman değildi. Küçük bir diplomatik kriz yaşanıyor ve sonuçta Guyon Haydarpaşa'ya defnediliyor. Onun dışında mesela e, hani onu ayrıca konuşuruz. Edward Burton burada bir İngiliz e, elçisi. Gerçi gömülü olduğu yer burası değil ama buraya mezarı getiriliyor. Robert Paşa yine Kansu'nun çok iyi bildiği bir e, İngiliz e, Bahriye subayı. Evet. 93 Harbi'nde e, Osmanlı donanması önemli işler yapıyor. Milano'da ölüyor ve cenazesi buraya getiriliyor ve buraya defnediliyor. Nicholas O'Connor var. O da bir İngiliz büyükelçisi. Hatta mezarında da böyle e, masonik işaretler falan da var. Çok ilginç, çok değişik bir mezarı var 20. yüzyıl başından kalma. E, gene mesela Sir Denison Ross var ki, e, nasıl diyeyim, Hint tarihi veya Babil İmparatorluğu deyince e, ilk akla gelen önemli şartıyaçlar açılar. Bir tanesi hatta ikinci Dil Kongresi'ne falan da davet ediliyor. Orada bir bildiri falan da sunuyor. Atatürk'te de birebir görüşüyor. Hatıraları çok kıymetli. Türkçe bildiğim kadarıyla hala çevrilmedi. Bence mutlaka çevrilmesi gerekiyor Sir Rus'un hatıraları. 1940'ta İngiliz elçiliğinde görevliyken ölüyor ve buraya defnediliyor. Gene mesela İstanbul eğitim tarihi açısından çok önemli insanlar burada yatıyor. Bunlardan bir tanesi Miss Jane Walsh. Miss Jane Walsh İngiliz Kız High School'unun Kurucusu ve müdilesi olan bir insan. Bu İngiliz High School for Girls, Beyoğlu'nda bugün Beyoğlu geomatik Lisesi olarak kullanılan bir okulda, hemen karşısında. Bunun kurucusu olan bir kadın. Erkek İngiliz okulunun kurucusu olan Mr. Peach de yine aynı şekilde burada yatıyor. Çok uzun süre hem öğretmen olarak çalışmış hem e, idareci olarak çalışmış bir insan. Bir de tabii benim görev yaptığım Robert Kolej açısından da burası çok önemli. Robert Kolej'in efsane bir tarih hocası var. Aynı zamanda da dönemin en önemli Bizantologlarından bir tanesi olan Alexander Van Millingen e, burada yatıyor. Evet. Babası Julius Van Millingen ki padişahlara hizmet sunan bir kişi. O da gene aynı şekilde burada yatıyor. Kardeşi Edwin van Millingen, çok önemli bir göz operatörü. O da burada yatıyor. Yani bunlar aklıma ilk bir çırpıda gelen isimler. Bir de tabii gene aynı şekilde belki ondan da ayrıca bahsederiz. Ee, Osmanlı ticaretinde çok önemli roller oynayan bazı levanten aileler de. Ondan Biz bahsedeceğiz hocam. Falan e, moda dedik çünkü moda bağlamında aklımıza da levantenler geliyor. Onlar, onlar da burada yatıyorlar anladığım kadarıyla. Evet, yani mezarlığa girdiğiniz zaman aslında girişte e, üst düzey kurmayların yatmış olduğu bir alan var. Bir de işte Melekler Abidesi veya Victoria Anıtı dediğimiz bir anıt var. Sonrasında O'Connor'ın mezarına geçtikten sonra da aslında mezarlık ikiye ayrılıyor. Deniz tarafında, Aydarpaşa tarafında daha ziyade sivillerin yattığını görüyoruz. Hastaneye bakan tarafta da askerlerin yattığını görüyoruz ağırlıklı olarak. Hı hı. E, bu siviller içerisinde modanın köklü aileleri olan işte videller var mesela. Robinson'lar var, La var. Özellikle La Fontaine'ler ve Vidal'lar malumunuz İzmir'in köklü demanten aileleri. Sonradan İstanbul'a geliyorlar, Moda'da yaşıyorlar. Yanlış bilmiyorsam galiba Barış Manço'nun evi de bu ailelerden bir tanesinden satın alınmıştı vakti zamanında. Onların da gene burada mezarları var. Şimdi biraz önce Edward Burton demiştik. Osmanlı'nın başkentinde görev yapan ilk İngiliz elçilerinden biri. Ee, ve en etkililerinden biri başlangıç aşamasında çünkü daha önce Atlas tarihte yazdığımız makaleyi okuduğumuzda e, orada bir e, bu e, Doğu Ticaret'in, Levant Company'nin e, kurucu diplomatlarından biri diyelim. Hem ticaret adamı hem diplomat e, fakat aslında 1500'lü yıllarda e, yaşamış e, ve daha o öldüğünde daha Haydarpaşa İngiliz mezarlığının yerinde orası Haydarpaşa çayırı olarak geçiyor. Ee, nasıl buraya gelmiş bu mezar Edward, Edward Burton kimdir? Biraz onu açabilir miyiz? Edward Burton senin de dediğin gibi e, bir büyükelçi. E, İngiliz kraliçesini temsilen eden 3. Murat ve 3. Mehmet zamanında İstanbul'da bulunuyor kendisi. Hatta o dönemde e, Osmanlı Devlet ile Fransa arasında bir e, limon durumu söz konusu olduğu için Sultan 3. Mehmet meşhur Eğri seferini, Macaristan seferini Fransız elçisini götürmek yerine Börtünü götürüyor ki zaten mezartaşında da Börtün bunu açık bir şekilde belirtmiş. Mezartaş'ın yazan kişi bunu belirtmiş. Kendisinin bir parça Türkçe'ye de vakıf olduğu biliniyor. Yetkililerle de arasının son iyi olduğu biliniyor. Eylül Seferi'nden döndüğünde İstanbul'da bir bebas salgınıyla karşılaşıyor ve salgından korunmak için kendisi Eybeliada'ya gidiyor. Fakat Eybeliada da korktuğu şey başına geliyor ve burada son nefesini veriyor. Komalitista Kilisesi diye bir kilise var. Bu kilisenin avlusuna gömülüyor. Fakat sonrasında lahti e, kilisenin avlusunun dışına çıkartılıyor, yolun ortasına bırakılıyor. Bazı kaynaklarda lahdin kaybolduğu falan söyleniyordu. E, ancak e, zannediyorum bir 20 veya 25 yıl kadar evvel layit bulunmuş ve e, akademisyenlerin, iki akademisyen önce yanılmıyorsam onların e, tabasutuyla e, buradaki mezarla getirilmiş. E, ben de bu mezar taşını gördüm, fotoğrafladım, rahatladım. Hatta e, 15 yıl önce yani bu mezarlıkta ilk yazı yazdığımda Burton'ın mezar taşının kayıp olduğunu söylemiştim. Halbuki kayıp falan değil. Oraya getirilmiş ama ben de geç haberdar olmuştum. Zannediyorum İstanbul'daki en eski İngiliz mezar taşı olsa gerek diye düşünüyorum. Galiba dediğim gibi 1590'lar veya 1601'de falan ölmüş. 17. yüzyılın başında ölmüş. Bir Peki için. Önder hocam şimdi programın başında ben de e, vapurla geçerken gördüğümüzden bahsetmiştim. Siz de biraz önce söz ettiğiniz Burada Victoria adına, Victoria adına büyük bir anıt var. Biraz dikkat edenler vapurla geçerken anıtın yüksek kısımlarını ağaçların arasından gerçekten de fark edebilirler. Zaten o ağaçlarla kapan, kapanması nedeniyle Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı bugüne kadar ki mahremiyetini korumuş gibi söyleyebiliriz. Biraz bu anıttan bahsedebilir misiniz? Çünkü çok görkemli bir yapı bu. Hatta İstanbul'daki Anıtlar arasında en büyüklerinden biri olduğunu söyleyenler de var. Neler söylersiniz? E, vallahi hani dinleyicilerimiz bu konuşmadan sonra google'layarak bu anıtı bir görsünler. Öncelikli olarak onu e, tavsiye edeceğim. E, anıtta e, melekler tasvir edilmiş. Bu meleklerin ellerinde e, zeytin e, dalından örülme bir taç ve diğer elinde, ellerinde de yine palmiye e, ağacından bir kalem görüyoruz. Yani zannediyorum bu işte Kırım Savaşı sırasında kanlarıyla tarih yazan e, İngiliz askerlerini onurlandırmak için dikilmiş olan bir anıt bir abide. 1857 yani savaş bittikten bir sene sonra Kraliçe Victoria tarafından e, diktirilmiş. Kraliçe Victoria'da e, biliyorsunuz İngiliz tarihinin en uzun süre hüküm süren monarklarından evet. bir tanesi. 1837-1901 yıllar arasında yanılmıyorsam galiba 2. Elizabeth geçti onu veya kafa kafayalar tam bilmiyorum. Onun tarafından. E, Anıt'ın dört e, yüzü var. Dört yüzünde de İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Arapça e, bir e, yazı var. O yazıda da genel itibariyle Anıt'ın Kırım Savaşı sırasında hayatını kaybeden İngiliz ordu mensupları ve Bahriyelilerini onurlandırmak amacıyla dikildiği yazılı. Bir de savaşın 100. yıl dönümünde 1954'te Florence Nightingale adına oraya bir de bir kitabe konulmuş. Evet burada biraz Florence Nightingale'dan belki bahsedebiliriz. Şimdi tabii bunları konuştukça görüyoruz yani bu İngiliz mezarlığı aslında İstanbul'da özellikle işte 18-19. yüzyılda itibaren hani İngiliz varlığının da bir simgesi gibi buradan gelip geçen bütün enteresan İngilizler iz bırakmışlar diyelim bu mezarlıkta. Florence Nightingale'dan da bahsedelim sizin bıraktığınız yerden itibaren. E, tabii Nightingale biliyorsunuz modern Hepşehir'in kurucusu olarak olarak kabul ediliyor. Nightingale'den önce hasta bakıcılık mesleği diye profesyonel bir meslek yok. Hatta ve hatta e, hastaların e, kaldığı odalarda en basit hijyen kurallarına bile uyulmadığını görüyoruz. Mesela ne bileyim e, zemin temizliği diye bir şey yok. Doktorlar ameliyata girerken gündelik kıyafetleriyle giriyorlar. Üstlerine kan bulaşmasın diyerek kirli bir ceket giyiyorlar. Buradan hasta mikrop kapabiliyor. Hasta bakıcılar hastanın odasında sigara, pipo tarzı şeyler içiyorlar. Daha da kötüsü bulaşıcı hastalık diye bir mefhum yok. Yani özellikle savaş alanından gelip de kolera veya başka bir mikrop kapmış olan bir asker öldüğünde... ...onun yerine sağlam bir e, hasta yatırıyorsunuz ve hasta yaradan değil koleradan ölüyor. Hatta Fidonis Nightingale'i e atfedilen bir söz var. Hastanelerin ilk görevi hastalara zarar vermemektir e, diye bir söz sarf etmiş. Fidonis Nightingale 38 kişilik bir hemşire heyetiyle e, Kırım Savaşı'nın olduğu sıralarda... ...Selim Yakıştası'nda kendisine ayrılan bir alana e, geliyor ve... Ve onun gelmesiyle beraber pek çok şey değişiyor. Çarşafların yıkanması e, ve diğer hijyen konularına özel olarak önem veriyor. Ve hasta sayısı, e, ölüm sayısı daha doğrusu ciddi anlamda azalıyor onun gelmesiyle beraber. Bundan dolayı da kendisine profesyonel hemşireliğin kurucusu deniliyor. Zaten meşhur şey de bilirsiniz. Geceleri de hastaları yokladı. Onlara moral derece konuşmalar yaptığı için de lambalı kadın. Elinde bir lambayla hasta koğuşlarını dolaştığı için lambalı kadın diye adlandırılıyor. Ben görmedim ama galiba Selim yakıştasında da Florence Nightingale adına bir küçük müze yapılmış. Ziyaret evet, etmek için ne kadar kismet olmuş. Varmış öyle bir yer galiba. Evet, ama orayı ziyaret evet. edebilmek için tabi askeri bölgeye girmek gerekiyor. O o kadar o yüzden de herkesin <gülüyor> çok sık gidebildiği bir yer değil. Ama evet. ben de duydum. Evet <gülüyor> böyle bir efsane evet. <gülüyor> var. <gülüyor> ee, hazır ee, hocam biraz önce e, Hobart Paşa'dan bahsetti. Ben e, küçücük bir söz alayım. Ee, orada Hobart Paşanın da mezarı var. Ben zaten Haydar Paşa İngiliz mezarlığını Hobart Paşa sayesinde farkında olmuştu. Yani Hobart Keşfet... Paşa'nın anılarını e, yayın hazırlamıştım çünkü. Evet. Evet, e, 2007 yılında. E, o zaman e, işte doğrusunu söylemek gerekirse hatıratı hazırlamaya başladığımda burada mezarının burada olduğunu bilmiyordum. Sonra onu öğrenince hemen önce oraya gitme. Fırsatım olduğu eşiğiyle birlikte Aydarpaşa İngiliz mezarlığında yatıyor. O Bartpaşa çok enteresan bir adam. Çünkü e, İngiliz donanmasında aslında Kırım Savaşı'nda savaşmış. Ama Baltık Denizi cephesinde Kırım Savaşı'nın. Yani bize ait olan kısmında Karadeniz'in kuzeyinde, Kırım bölgesinde değil. E, sonrasında abluka yarıcılık gibi enteresan bir meslek yapıyor. E, bu şeyde e, Amerikan İç Savaşı'nda... E, Paralı asker olarak görev yapıyor, donanmadan izin alıyor İngiliz donanmasından. E, onların e, yasaları böyle bir şeye izin veriyor. Ve oraya e, Güneylilerin e, abluka aldığı, e, e, Kuzeylilerin abluka altına aldığı Güney şehirlerine silah götürüp pamuk alıyor. Ve pamuğu e, Avrupa'da satıp ciddi paralar kazanmış. E, sonrasında da e, abiyi Osmanlı Bankası'nın genel direktörü olan Lord Hobart adında birisi, e, onun aracılığıyla... O zamanlar 1860'ların sonunda Osmanlı donanması Girit Adası'nı isyanı durdurmak için Girit Adası'nı abluka altına almış. Hobart Paşa'dan da o zamanki adıyla Amiral Hobart'tan da şeyi istiyorlar. Diyorlar ki ya sen bu e, abluka yarıcılık mesleğini yaptın. E, şimdi ta tam tersini yaparsan ablukacılık konusunda bizi bu çünkü bu ablukayı yarıyorlar bizim isyan bitmiyor. E, o da Osmanlı donanmasına geçici hizmetle giriyor. E, isyanı durduruyor. E, ve sonrasında da o, e, Osmanlı İmparatorluğu hükümetinin yaptığı teklifi kabul ederek e, 93 Harbi'nde yani 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı'nda donanma komutanı olarak Karadeniz'de de görev yaparak burada uzun süreler kalıyor. 1886'da da Önder Hocam'ın dediği gibi İtalya'da ölmüş ama İstanbul'a gömülmeyi vasiyet etmiş. Necit Vapuru adında bir vapurla buraya getirip onu defnetmişler. Şimdi programın sonuna doğru geliyoruz. Önder Hoca'yı bulmuşken sadece Haydarpaşa İngiliz mezarlığıyla değil o İstanbul'daki pek çok mezarlığı da dolaşarak oradan bir takım tarihi simgeleri kişileri, onların hikayeleri üzerinden çalışıyor ve araştırmalar yapıyor Önder Kaya. Bu yüzden oradan devam ederek sormak istiyorum. Başlıca konumuz Haydarpaşa İngiliz mezarlığı olduğu için öyle devam edeyim. Haydarpaşa İngiliz mezarlığını gezerek Günümüzde tarih meraklıları, öğrenciler neler kazanabilirler? Hatta İstanbul'da işte biraz önce söylediğim gibi mezarlıklar şehrin geçmişi için hem sosyal hem de kentin mimarlık tarihi için de çok önemli. E mezarlık gezmek, gezmek soğuk bir şey gibi gözükür ama şehirde tarih meraklıları bu tür nereleri görmeli hocam? E, ya tabii şimdi elinizi kolunuzu sallaya sallaya her mezarlığa giremiyorsunuz ama mesela... Benim gezdiğim mezarlıklardan İtalyan Musevi Cemaatinin Şişi'deki mezarlığı muhteşem bir mezarlık. Her biri sanat şahseri diyebileceğim harikulade taşlar var. Ermeni Katolik kabristeni hakeza muhteşem. Özellikle Osmanlı Maliye Bakanları e, Mikail Portakalyan Paşa ve Sakız Paşa özellikle Uhannes Sakız Paşa'nın mezarı harikulade bir haçkar. Yani bir Ermeni haçı şeklinde. Şeyde evan, yani Evanjelik mezarlığı, Feriköy'deki protestan mezarlığı başlı başına harikulade bir e, mekan. Tabii Katolik mezarı daha keza öyle. Bir defa sanat tarihçilerinin mutlaka bu mezarları gezmesi gerekiyor. Biz Müslümanlarda potre yasağı olduğu için biz mezarlarda daha çok kat sanatı üzerinden, yazı üzerinden veya başka semboller üzerinden kendimizi var ediyoruz. Ama heykel ve diğer güzel sanatlarla alakalı şeyler buralarda. Mesela İngiliz mezarında benim ne mezarı veya hangi niyetle yapıldığını bir türlü anlayamadığım bir kaptan mezarı var. Mezarlığın en arka tarafında bildiğiniz Osmanlı kadın taşı, mezar taşı formatında bir erkek kaptana ait bir mezar taşı gördüm ve üzerinde. Osmanlıca yazıyor. Arabi harflerle yazmış adam. Hani hangi niyetle böyle bir şey yaptı? Belki vasiyet etti bana bir Osmanlı mezar taşı dikin ama diken adam kadın mezar taşı ile erkek mezar taşı arasındaki ayrımı bilmediği için bir kadın mezar taşı koymuş. Mesela biraz önce programa çıkmadan önce ben de literatürde ne var diye şöyle hızlıca bir taradım ve gözümden kaçan bir makale gördüm. Hızlıca onu okudum. Mustafa Kağan Çağ ve Mustafa Çağhan Keskin tarafından kaleme alınmış. Makalede Haydarpaşa İngiliz mezarındaki Heykel var ve damgalar üzerine bir makale. Muhteşem bir şey. Öne taşları o kadar gördüm fakat hangi atölyede üretildiğini veya heykel tıraşların kim olduğuna dair damgalara bakmak aklıma gelmedi. Bunlar tek tek bakmışlar ve mezar taşlarının büyük bir kısmının özellikle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki mezar taşlarının İngiltere'de üretildiğini tespit etmişler. Benim dibim düştü, hiç bu açıdan bakmamıştım ben o mezar taşlarına, literatüre yeni bir şey e, hediye etmişler. Bu açıdan da mesela bakılabilir. Buna benzer de pek çok şey, yani mutlaka özellikle sanat tarihçilerinin gezmesi gerekiyor. Bazı mezarlarda mesela Masonik imgeler var, bazı mezarlarda Budizm'le alakalı ben de iki tane taş gördüğümü hatırlıyorum Haydar Koşa şey, İngiliz mezarlığında. Sir Dennis'ın Rus'un mezar taşı Farsça, Farsça bir takım beytlerle süslemiş. Hanber'in mezarına benziyor. Bilirsiniz Viyana'da da Hanber'in mezarı e, Arapça, işte Latince e, bir takım imgeler barındırır. E, o açıdan mezarlık gezmek güzeldir ya. Çok renkli ve çok güzel mekanlar. Herkese tavsiye ederim. Peki hocam süremizin sonuna geldik. Bu hafta e, tarihçi Önder Kaya ile Haydarpaşa İngiliz mezarlığını ve buna bağlı olarak e, mezarlık gezmenin aslında o kadar da korkutucu ve soğuk bir şey olmadığını, tarih merakları için son derece faydalı bilgiler ve anekdotlar içerdiğini de araştırmaya da çok ortam hazırlayan kaynaklarla dolu olduğunu da dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz Önder hocam size. Ben teşekkür ee, ederim. Çok sağ olun. Bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi.